409 numaralı konu Saad bin Ebi Vakkas'ın gösterdiği kahramanlıklar Saad bin Allah yolunda o ok katanların ilki olması evet Hazreti Peygamber içlerinde Saad bin Ebi Vakkas'ın da bulunduğu bir askeri birliği Hicaz'ın Rabı denilen bölgesine gönderdi bu birlik müşriklerin saldırısına uğradı, o gün saat bin Ebi Vakkas bütün oklarını onlara attı, Allah yolunda atılan ilk ok Sa'd'ın bu savaşta atmış olduğu oklardır, bu savaş da Müslümanların yaptığı ilk savaştır, Sa'd ok atarken şu şiiri okuyordu, acaba Allah Resulü benim oklarımla arkadaşlarımı koruduğunuzu biliyor mu, ister ovada, isterse de dağlık bölgelerde olsun, ön saflarda yer alan arkadaşlarımın karşılaştıkları tehlikeleri ve düşmanları oklarımla def ediyorum, ey Allah'ın Resulü. Resulü Müslümanlardan Allah yolunda benden önce o ok katan kimse olmadığını biliyorsun ben onun yolunda o ok katanlara ilkiyim.